Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. Kadir gecemiz mübarek olsun. Bu güzel gecede iki güzide konuğumla beraber iftar sofrasındayız. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. İstanbul için akşam ezanı okundu. Dilerseniz hep beraberce iftarlarımızı açalım. Allah kabul eylesin diyorum. Buyurun hocam. Amin. Efendim Allah kabul eylesin. Sofralarımız bereketli olsun inşallah. Bu güzel gecede birbirinden değerli iki konuğum var. İlahiyatçı yazar Ali Rıza Temel hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sahata Elhamdülillah afiyetiniz. şükür şükür. Böyle bir geceye nail olduk. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Ayların sultanı Ramazan, gecelerin sultanı Kadir. Eyvallah. Allah Kadir'ini bilenlerden eylesin abi, inşallah. Allah razı olsun. Anladım. Diğer bir konumda Hüseyin Gür abimiz. tekstilci kendisi. Nasılsın abi? Hoşgeldin. Hoş teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kadir Gece Öyle mübarek olsun. Öyle iki de insanla aynı masayı paylaşmak. Onunla yaşıyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah teşekkür sen de razı ederim. olsun abi. Sizler gibi değerli... Ee, i̇nsanlarımızla estağfurullah, beraber, estağfurullah. halkımızla beraber değil mi? Bütünleşince her şey daha bir güzel oluyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bizler sizlerle varız. Allah razı olsun. Amin, hayin, ee, hayin. Hocam gerçekten çok özel bir gece. Evet. Allah lütfetti, nasip etti, elhamdülillah, ulaştık. Elhamdülillah. Bin aydan daha hayırlı Kur'an-ı Kerim ifadesi. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece. Yani bence tarihin en büyük hadisesi bu gece ceryan etmiş oluyor. Ee, Resulullah'a peygamberlik görevi bu gece verilmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim inmeye başlıyor. Bin aydan daha hayırlı. Dolayısıyla yani bu gece gerçekten bu geceye erişmek bir lütuftur. Cenab-ı Hak e, bu geceyi ihya eden, bu geceyle ihya olanlardan eylesin diyoruz. Amin hocam. Hocam. Ee, siz yıllardır e, insanları aydınlatıyorsunuz, Ali Rıza temel yani hocam bu olarak, fırsatı verdi bize, evet. yaza, kitaplarınız var, vaizlik yaptınız, Elhamdülillah. Ee, daha önce bir çeşitli kademelerde görev yaptınız, evet. ee, televizyon programları hakeza yaptınız, evet. Ramazanlarda olsun diğer vesaire günlerde. Hocam e, yani gerçekten çok bereketli yıllarınız oldu, hep evet. insanları aydınlattınız. E, Çocukluk döneminiz nerede geçti? Onu merak ya ediyorum. Onu da ondan evvel şunu söyleyeyim. Elhamdülillah ben dünyaya bir daha gelsem yine aynı konumda gelmek isterim. Yani kale Allah, kale Resulullah demek Aa, üzere. Çünkü sözlerin güzel. en güzeli Allah'ın sözü, yolun en güzeli Resulullah'ın yolu. Yani 60 seneye yakın bu görevi ifa ediyoruz din hizmeti. Yaş 60 hani hocam? görevlisi değil, dil yaşam... gönüllü, gö, gönüllüsü olarak efendim. Çok özür dilerim, 60 yıl dediniz ya, yani 60 yaşında değilsiniz. Değilim, değilim de yakın 55-60 yıla işte o civarda görev yapıyorum. Maşallah. Yaşımızı söylemek. Ya söyleyin maşallah diyelim hocam. El bereke fil meçhul derler, pek de <gülüyor> ama biz 75'i idrak ettik. Hayır maşallah. maşallah. Allah ya. hayırlı bereketli ömür Adi. hepimize. İhsan ha, eylesin. Inşallah. Dolu dolu bir hayat olsun inşallah. E, bu görevin biliyorsunuz kulluğun da emekliliği olmaz. Bu görevin de emekliliği Aynen. olmaz. Biz devam ediyoruz elhamdülillah. İşte çağırıyorsunuz geliyoruz. Vallahi, soframızı <gülüyor> e, bereketlendirdiniz. Elhamdülillah, elhamdülillah şükür. Hüseyin abi e, siz nerede doğdunuz, nerede büyüdünüz? Biraz kendinizi tanıtın. E, ben Tokat Reşadiyeci'yi mittekeköy'ünde geldim. E i̇şte e, İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Tokat, Merkez İmam Hatip Lisesi'ni. O ne güzel. Sonrasında işte İstanbul'a geldik. Şu anda çalışıyoruz. Dört tane kız çocuğumuz var. Maşallah. Ay maşallah. Onlarla ulaşıyoruz. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların iki tanesi de İmam Hatip'te okuyorlar. İnşallah hepsini İmam devam edeceğiz. Inşallah, de i̇nşallah. Hocam mesela çocukluk döneminizde hiç anınız var mı? Çok merak Çok ettim. Ramazan'la e, alakalı, oruçlu olabilir. Yani ben üç yaşına kadar hatırlıyorum. E, yani çocukluğumuz bizim Demirci'nin Çanakçı köyünde biz dünyaya geldik. Manisa, 900, 900, evet. Manisa Demirci, Çanakçı köyü. Ama biz köyden ziyade bizim bir çiftliğimiz, tarlalarımız vardı. Biz orada büyüdük. Yani işte çobanlık yaptık, koyun güttük, sığır güttük. Evetim, benim ilk orucum da aşağı 7 yaşında falan biz oruca başlamıştık. İsterseniz bu ilk orucumu böyle bir e, ilginçtir. Valla anlatın hocam merak evet, ettik. Evet şimdi biz böyle sırtımızda ekmek torbası 7 yaşında sığır gidiyoruz. Şimdi her şeye rağmen biraz ekmek biraz kuru üzüm koymuşlar torbaya. Güya oruç tutacağız ama çocuk <gülüyor> diye. Şimdi ben tabii çocuk aklımla acıktım. E, oruçluyuz da güya. Efendim, üzümleri aldım ağzıma, tamam. suyunu çekti, içtim, posasını dışarıya çıkardım. Güya oruç bozulmaz <gülüyor> <Allah>. zannediyorum. Çocukça <gülüyor> ucu tabii. Akşam geldik dediler, oruç musun? Evet. Peki üzümler nerede? <gülüyor> i̇şte böyle böyle oldu. Falan. <gülüyor> Güldüler tabii. Çocuk orucu işte. Allah Allah. Ama yedi yaşında değil mi? İlginçtir o şeyde. Sonra tabii biz dokuz yaşında... Yine sığır güderken ekmek torbası üzerimde onu bırakarak bizim köyde ilkokul yoktu. Dedem rahmetli beni oradan şeye Balıkesir, Çömlek köyü, Bigadic'in amcam vardı o köyün imamı. İlkokul orada vardı. Ben 9 yaşında ilkokula başladım. 5 sınıf biz bir öğretmenle okulu bitirdik filan işte hıfsa çalıştık. Efendim Balıkesir... 60 yılında Balıkesir İmam Hatip'e kaydolduk. 7 sene orada elhamdülillah başarıyla bitirdik efendim yokluk içinde. Sonra İzmir Yüksek İstemi Mensubuna. O zaman kol yani bakın İmam Hatip okulunu ben bitirdiğimde imtahansız doğrudan Turgutlu'ya vaiz tayin edildim kürsüye çıkıp vaiz edebiliyorduk yani övünmek için değil yazıda yazıyorduk Hocam, Mahalli gazetede. Yani, yani çok özür dilerim o zaman eğitim Al, çok kaliteliydi. Daha kaliteliydi yani, ki kaliteydi tabii. E, İzmir Yüksek Sağlık bitirdik. Bu arada Turgutlu'da vaiz olduk. Hem talebelik hem o işte orada izdivaç oldu. Ondan sonra işte bu Haseki İhtisas Merkezi açılmıştı. Allah rahmet eylesin. Ali Yakup Hocamız vardı rahmetli Cengçiler. Onun sesiyle, e, talebiyle ben işte bu imtihanlara katıldım Ankara'da. Oradan işte 76'da Haseki'ye geldik. Orayı bitirdik kısaca. Oradan Gülüksel İslam Merkezi'nde çalıştık 5 sene. Oo. Geldik efendim 82-87 yılları arasında. Ve ondan sonra işte... Devam ediyoruz. Emekli olduk yaştan. De, hocalığın emekliliği olmaz. Devam e, ediyoruz aynen. bakalım. Hocam Brüksel dediniz ya mesela 5 yıl dile kolay. E, tabii beş tabii yıl İslam oradan... merkezinde Türk temsilcisi olarak çalıştım. Mi, oradaki Ramazanlar e, nasıldı? Hiç... Oranın şeyi var. Mazisi yani nasıl kurulmuş, ne zaman açılmış. Uzun tabii. İşte esasen orası Belçikalı bir mühendis. Tam şeyin göbeğinde Park Senkantöner, 50. yıl şeyinde. Orada e, Mısır'a, Kaire'ye gitmiş. Ezher Camii'nin planında Şark Eserleri Müzesi diye bir şey yapılmış, minaresi var. Rahmetli Kral Faysal, 67 petrol krizinden işte bir şey yapmış. Demiş, bu ambargo'yu kaldırırım ama burayı bize İslam merkezi olarak verirseniz. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. minare var, kubbe var. Ve işte vermişler. Ondan sonra İslam merkezi olmuş. Biz de çünkü bir de enteresandır bak Belçika İslamiyeti e resmi din kabul eden ülkelerdendir. Hı -hı. Oraya giden din kültürü öğretmenlerinin maaşını devlet veriyordu. Hı -hı. Şimdi imamların maaşını da ben de işte bu rabıta kadrosundan efendim, gitmiştim. E, Türk temsilcisi olarak çalıştım orada. Oradaki Ramazanlar o cami de çok harika, 3 bin kişilik bir cami. Orada teravihler şey olarak 8 rekat kılınırdı evetim. Tabi bu 8, 12, 20 bir takım şeyler var da ama 8 rekatı bir buçuk kılardık. Hatimle mi kılardınız? Hatimle değil, yavaş yavaş. He. Şimdi böyle hatta enteresandır o Ramazanda. Mısır'dan El-Ezher'den bir hoca, hatip, vaiz gelir. Bir de mukri, kari, okuyucu gelir. Şimdi hatta bizim biraz süratli kılıyor ya bizim bizimkiler teravihi. Ben onu bir Türk camine götürdüm. Böyle rükudan secdeden yetişemedi biraz da şöyle. Ya diyor Türk teravihi. Herf la galiba hocam o kılmak. Öyle elif lam mim Allahu ekber. Ha Allahu ekber gibi. Efendim orada yavaş yavaş kılınırdı, ara verilirdi filan öyle namaz, teravihler öyle. Ama hocam biz çok özür dilerim yani mesela İstanbul'da veya Türkiye'mizin farklı illerinde de yer yer yaşıyoruz. Yetimamlar i̇şte evet. buluyoruz. İşte evet. ya evet. Aslında tabii ki yani seri kılınmasında bir problem yok esasında. Ama, Ama tadili erken. Evet tadili tabii, erken tabii, Usulüne tabii, uygun. uygun. Yoksa kısa ayet yok. tabii ki okuyabilirsin. Ee, tabii, Eğer Harfleri yutmadan evet, ayetleri evet, evet. mi? Hocam evet. oradaki niyet. Şey, etkili olmuyor mesela. Zor, kötü bir niyet değil mi? Hızlı kıldırana gideyim niyeti. Yani, o... yani Allah'ın huzurunda az Herkesi... kalayım gibi bir şey onu Oluşuydu. Yani ya, belki insanlar, Farklı herkes aynı şeyi zevki duymayabiliyor. Kimisi ya "Şu işte hızlı kılıyor, şuraya gidelim." falan öyle yani var tabii insanoğlu olur. biraz kolaylığı bir tercih eder. Yapı itibariyle bu böyledir ama e şimdi namazın zevkine ermek huzurda olmak <gülüyor> değil mi? O i̇şte, ayrı bir derece Yaz, meselesi tabii. Zaten yani. eğer o yani hepimiz genel evet, kendi evet. önce nefsim için söylüyorum. Zaten o kıvama otada uysak ee, en yavaş hocayı arardık yani, Evet ama olsun öyle de olsa camiye gelmiş olmak var ya tabii tabii o havayı o atmosferi teneffüs etsin gençler yani bu camiye gelsin biz de çocukluğumuzda caminin içinde cevizden top oynardık yani <gülüyor> gürültü yapardık falan yani öyle çok zaman da çok bağırırlar mıydı hocam efendim yani çocuklara kızar, kızar mı kızarlar olurdu Halbuki bunu yani kızmamak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bizim modelimizdir, değil mi? Örneğimizdir. E, torunu, Ümame namaz kıldırırken sırtına çıkıyormuş evet. Peygamber Efendimizin. Yani o vaziyette namaz kıldırıyormuş. Efendim minbere çıktığı zaman Hz. Hasan Hüseyin bazen gelir böyle düşermiş, iner onları kaldırır. Tabii yani böyle. Hutbenin arasında, tabii, e, tabii. hutbe esnasında e, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Yani, yani şu bu, anda bu, bu, çok özür dilerim. Tabii, tabii. Ya mesela şu anda diyelim ki bir imam efendi hutbe irade ederken, aa. torunu gelse, cemaat orada, inse yarım yani hutbe bitmeden, inse basamaklardan... O Kaldırsa ölçse, düşeni ha. Ondan bir daha çıksa e, ne derler acaba? Yani omzundayken köye varsa değil evet. mi? E yani Rasulullah bunu yapınca başkasına ne düşer ki? Yani, yani. Rasulullah'tan daha iyi dindar olunmaz ki. Kesinlikle. Onun için biraz rahat olmak lazım. Çok katı, resmi olmamak lazım. Tabii bir disiplini var namazın ama e çocuklar da gelsin, oynasın. Ne Tabii. yapalım yani? Alışsınlar i̇şte yeter bazen ki. Bazen hani mesela arkadaşlarımdan olsun... Akranlarımdan, yaş itibariyle evet. belki benden büyük olanlar da var. Belki sen de denk gelmişsindir Hüseyin abi. Hani evet. ya ben camiden soğudum camiye gitmiyorum. Niye? İşte ben e, camiye çocukken gittim birisi beni dövdü. Bir yere dayandırıyor işte. Bir, evet. evet bir dayandırma evet. yapıyorlar. Evet, evet. E, bu yanlış şeyler. Yani camiler, çocuklar camilerde elbette, olmalı, yani, sesleri elbette. olmalı değil mi? O, Süs yani. Mutlaka mutlaka. Hanımlar da gelirdi. Arkada, arkada namaz kılarlardı falan. Bu tabii bir şey yani. E, cami Allah'ın evidir. Yani. Kimsenin evi değil. Kimseyi kovma yetkimiz yok. Yani o çalışsın nihayetinde çocuktur. E, ya. Tabi, Bağırır tabi, da tabi. çağırır da hoşgörü evet, içerisinde evet, artık evet. namazına adapte olacaksın e, olsun, çocuğa. Tabi. Usulünce yine söyleyebilirsin e, ama evet, kızmak, evet. bağırmak, çağırmak olmamalı. Bu bizim diyanetimizin o hizmeti güzel yaz şeyleri var ya kurslar evet. oluyor. Çocuklar tatile girince geliyorlar camilerde efendim hem Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, namaz öğreniyorlar. Oyunlarını oynuyorlar, oynuyorlar, oynuyorlar, oynuyorlar, oynuyorlar yarışmalar oluyor. Onlara hediyeler takdim ediliyor. Önemli olan tanışınlar yani tabii. Kesinlikle. Camiden ayak. Evet, evet Kesin kesinlikle. yani ayağımız camiye alışmalı. Evet, yani. bizim cami buluşma yerimiz. Ben camide cem olmak Aa, diyorum değil ne mi? Ne güzel. Evet. Selam evet. şey, abi sizin evet. var mı hiç böyle çocukluğunuz? Vallahi hocam bizim zamanımızda yani e, köydeyken hatırlıyorum ben. E, Şöyle bir şey vardı, şu anda o yok belki de, de e, tabii teknoloji çağındayız. Mesela komşular birbirlerini uyandırma işi yaparlar, nasıl yapardı? Benim annem derdi ki, aa falancı komşunun ışığı yanmıyor, acaba savura kalkmadım bu? Gider kapısına vururdu, Allah ın. Ne kadar güzel. İnsanların arasında böyle bir muhabbet, muhabbet vardı. Var. Ama şimdi tabii, tabii. hemen e, teknoloji çağındayız, WhatsApp'a bakıyorlar, çevireyim içi, ha, tamam uyanmış veya uyanmamış. Böyle bir şey çıkıyor. Yok şimdi. dijitalliğin güzelliği yani, esasında. Hani ha, bu da bunu yani bu iyi, da iyi taraftan bu var. bakıldığı Dijizlik zaman güzel. İki evet. aslında böyle bir de evet. fark var evet. yani. Evet. Ama öbürü evet. daha muhabbet daha samimi. Gidip kapısına uyanmamış mı diye tabii, uyandırıyorsun. Tabii. Ortak bir hayat. Şimdi yani şöyle he, kalabalıklar içinde yalnız değil mi? birbirimizin birimizin gözü önünde yalnız yaşamak. Ben şöyle diyorum. Yani aya çıkılıyor ama üst kattaki komşuya ya. çıkılmıyor. <gülüyor> bu felaket. Müthiş de. bir benzetim olsun. Onun için gönül meselesidir. Mahabbettir. Sevgidir. Yani bizim çocukluğumuzda böyle bol imkanlar yoktu. Yani şu tatlıyı biz rüyamızda görmezdik ya. Böyle bir şeyi rüyamızda görmezdik. göremezdik yani. Benim en böyle hoşuma giden bu şam tatlısı derler. Balıkesir'e ilkokuldayken Allah Allah dedim. Bu nasıl bir şeymiş böyle. <gülüyor> çocukluk tabii yokluktu yani. Yokluk yani. hocam. Öyleydi. Şimdi tabii ama varlık... Tadı vardı ama değil mi? Şimdi bak tam onu diyecektim. Ya. Hani çocukluk döneminde e, yokluk yaşayan insanlar evet. şu anda bu bütün nimetlerin belki çok kadriğini hem biliyorlar e, ama elbette. o çocukluktaki lezzeti alamıyorlar. Hep öyle söylerler. Yani öyle Tabii mi? biz yeni nesil Öyledir, artık o çocuk şeyi yokluğu görmedik. Biz, evet, ama e, şimdiki nesil de evet. nimetler arasında e, beğenmemezlik. Ben bunu yemiyorum, ya, bu, bunu sevmiyorum. Zorla gibi. yediriyorlar Zor ya. Yani. Evet. Halbuki biz biraz fazla ısırsak müdahale edilirdi. Ya, yokluk vardı ama. Mutluluk vardı. Şimdi bakın, <gülüyor> Allah rahmet eylesin, babam demirci pazarı, Amin. cumartesi pazardır. Şimdi bizim o gün en büyük beklentimiz babam, efendim, pazar ekmeği dediğimiz ve bir de helva, tahın helvası var ya, onu getirdiği zaman akşam bayram yapardık. Allah Allah. Mutlu olurduk ya, bir mendile sevinirdik. Bayramlarda diyelim ki anam rahmetli bize böyle yakasız bir gömlek dikerdi. İşte biraz da yani 50 kuruş 1 lira harçlık o zamanın bir lirası baya paraydı bizim için. Bayram yapardık sevinirdik bu gömlekle bir lastik ayakkabıyla ya. sevinirdik. Şimdi araba verseniz değil mi? Aynen öyle. O kadar o sevinci duymuyorlar. Mühim olan mutluluktur. Yani, Kesinlikle. Ayakkabım olsa. O yüzden şöyle bir şey vardı bizde, çocukken bir de, işte biz camiyi de seviyoruz, sevdiriyorlar böyle. Hmm. Kandil gecelerinde özellikle işte ileri gelenleri, köylerin, amcalar, koltuk altlarını bir tane kutu şeyle püsküvilerle, hmm. gofretleri gelirlerdi. İşte hoca ilahiyle söylendikten sonra en son herkes kimin meldini açardı, Aa, kimin poşetini çıkardı cebinden. Böyle dağıtırlardı, doldurulardı sırayla. Evet. Eve giderdin, çay demlerdin, biraz Oo. daha ibadet çayla Aa, beraber muhteşem bir gece olurdu yani. Efendim, Her şey Şimdi rahat yani. başka, huzur başka. Mutluluk sadece şey demek ki varlıkla da olmuyor. Değil Olur. hocam ya. Siz mesela Mutlu. şu cümleyi kullandığınız çok etkilendim ya. Ya ben bu tatlıyı rüyamda bile göremiyorum. Evet evet öyleydi. Evet. Yani biz şeker bakın onu bu nesil bilmesi lazım. Bu çayı gerçi şimdi şekersiz çay alıştılar ama ben ben de hocam. <gülüyor> şimdi emin olun şeydi bakın üzümle şe çay içilirdi. Şeker yoktu çünkü. Bizim tatlılar falan yufka Ramazanda daha ziyade bizim sahurlar falan yufka yapılır. Hı hı. Üzüm hoşafıyla börek yufkadan yapılır. He. Yani tatlı yapılırsa şekerden değil pekmezle yapılırdı. Pekmez vardı bereket ama bu şeker falan efendim, yoktu. Lüksü, hocam. Lüküstü yani ama mutlu olunuyordu. Kesinlikle, yani. Kahve olmaz da nohut kavururlar, kahve niyetiyle onu içerlerdi falan. Ya işte bu yokluğu böyle Yoklu. bilen insanlar bugün evet, belki evet. kıymet biliyor ama bilmeyen evet, yeni nesil, evet, yeni evet, jenerasyon evet, evet. E, maalesef kıymet bilemiyor. Bakın orucun bir şeyi de bu. Bizi yokluğa, açla alıştırma. Şimdi nimetin kadri diyoruz değil mi? Biz Ramazan'ın dışında mesela bir akşam yemeği yerken o yemek başka oluyor. Oruç tuttuğunuz zaman evet. başka oluyor değil mi? Kıymetini biliyorsunuz. Ne önemli şeymiş bakın susuz ve yemeksiz olmuyormuş bunu fark ediyoruz değil mi? Kesinlikle. Bir de fakirleri düşünüyoruz, açları düşünüyoruz. Tabi bu ibadetlerin böyle ferdi, sosyal bir takım şeyleri var. Hikmetleri, faydaları Mutlaka. var tabi ama aslında Allah'a itaat, ona saygıdır, ibadetin Kesinlikle. özü odur. Hocam bu akşam Kadir Gecesi dedik ya, evet. ya zaten sizin e, Kur'an'a olan bağlılığınızı, ona olan aşkınızı, muhabbetinizi Estağfurullah. biliyoruz. Estağfurullah. Zaten Hepimizin. yüzlerce talebeniz var, e, kıraat e, noktasında, mal, e, çok, çok iyi yerdesiniz. E, bu gece madem Kadir Gecesi yap, böyle evet. sohbetimizin bundan sonraki sürecini böyle biraz Kur'an noktasında... Ee, neler demek istersiniz? Efendim tabi Kur'an, e, bu Ramazan ayı Sıyam ve Kur'an özellikle oruçtan ziyade Kur'an ayıdır. Şimdi Kur'an Kur'an çünkü peygamberlik onunla ilk vahiy ile başladı. Efendim eğer Kur'an olmasaydı oruç da olmazdı çünkü ya, orucu biz Kur'an'dan öğreniyoruz. öğreniyoruz. Ya, ya eyvelizamenü kütibe aleykumus suyam kemen la sizden öncekilere farz kılındığı gibi günahlardan sakınasınız kötülüklerden uzak durmanız için size bir disiplindir çünkü oruç yani bunu Kur'an'ın asıl bu ay Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir gecesi ve malum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Peygamberlikten önce, nübüvvetten önce Ramazan aylarında Hira mağarasına ben çıktım oraya biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz evet. çıktınız. Efendim oradan o zaman kabe gözükürdü ama şimdi maalesef o evet. gökdeler falan gözükmüyor. mermer yani. yığını çok berbat oldu, gözükmüyor. Efendime söyleyeyim, hatta biz bir defa bir çıkmıştık oraya da benim birisi geldi işte burası bu şirktir biriktir ya kızdım ne alakası var dedim yani bir taşa toprağa tapmıyoruz bir hatırayı yaşamaya evet, geldik biz ibadet buraya. değil zaten ha tabi Rasulullah oradan kabeyi seyrediyormuş bir tefekkür hali bir de o yani o daha çıkmak da zor bir mesele. Zor tabii. Bir de şu şu şartlarda çıkmak biraz kolay. Evet. Peygamber hı? Efendimiz döneminde daha bir zor. E, elbette. Ve biz o zoru bir ne yapıyoruz? Yaşıyoruz, yaşıyoruz yani. yani. Bak Resullar ne mücadelelere nasıl hazırlanmış değil mi? O bir şarj dönemiydi. Bakın bir inziva şeysi. Halvet var ya şeyde bir hazırlık. Hz. Evet. Musa'nın da 40 gün şeyi var ya. Erbayn derler buna. Hı hı. Ve Resulullah orada işte biliyorsunuz böyle tefekkür halindeyken ilk vahi vahiy ikra Bismi Rabbikellezi halak Yaradan Rabbinin adıyla oku. İlk ayet bu Kadir gecesinde geliyor. İşte bu hikaye uzun işte ben okumak bilmem falan ondan sonra bakın ilginçtir. İslam'ın ilk şeysi de ilk emri okudur. İlimdir değil mi? Kesinlikle. İlim. Yani önce bilmek inanmaktan önce gelir. Çünkü bilmezseniz niye inanacağınızı evet. da bilmezsiniz. Değil evet. mi? Onun Doğru. için ilimdir. Allah kaleme yemin etmiştir bak. Nun vel kalemi hokka diyen, nun balık diyen var ama hokka daha uygun geliyor şeye. Mürekkep hokkasına ve kaleme yemin ediyor Allah. Kılıca yemin etmiyor. Değil mi? Evet. Bak, önemli olan kalemdir, kitaptır. Kur'an dediniz. Kur'an Darlikel Kitabu'l-Arabi fi hiç şüphe olmayan kitap budur, kitapların anasıdır. Biz kitap dediğimiz zaman Kur'anı anlarız, değil mi? Evet. Hani bir adamın ev dolusu kitap olsa Kur'an'a inanmıyorsa kitapsız denir, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Esas çünkü kitapların <gülüyor> şahıdır, bütün şeylerin kitapların özünü şey devam ediyor. Bu de zaten önceki dönemdeki Tevrat, e, e, Zebur, e, İncil'in devamı niteliğinde. Devamın niteliğinde oradaki birtakım ta, tahrifleri düzeltiyor. Hı hı. Yani ben Tevrat'ı İncil'e, Zebur, Zebur Tevrat'ta bir bölümdür, Mezamir diye geçer. Onlar da Masam'dadır. Onu bakıyorum, ediyorum. Yani neticede Allah kelamı ama birçok tahrifler olduğu da evet. belli onlarda. Kur'an-ı Kerim benim bütün o şeylerden uzak Allah'ın pür saf kelamı olarak yani insanlığın bugün sığınabileceği, tutunabileceği en doğru ilahi mesaj Kur'an'dır. Evet. Yani onun için yani bir Hristiyan İslam olur, Müslüman olursa Kur'an'a inanırsa Hristiyanlığı da doğru öğrenmiş olur. Bir Yahudi Kur'an'a inanırsa Yahudiliğin de doğrusunu Kur'an'dan öğrenir. Kur'an Hocam bu Ramazan'da bu arada, hatim de oluyor biliyorsun. Mukabele, evet, mukabele oluyor değil evet. Kur'an ayı tabii. Kesinlikle. Evet. Bu arada umre dediniz ya, hocam. Zaten evet. siz Hacca Umre'ye gittiniz de. Merak ettim Hüseyin abiye soracağım da gittiniz mi hiç? Hemiz nasip olmalı hocam. O zaman Olsun. Inşallah, i̇nşallah, inşallah. Edin hocam i̇nşallah. İnşallah, inşallah nasip olsa. Ulu ayetim hocam bizim için. İnşallah nasip olur. İnşallah söyle bu güzel vakitte böyle milyonlar da şöyle güzel bir amin desin. Gidemeyenlere Rabbim. Ee, nasip etsin. Gidenlere inşallah. de tekrarını. İnşallah, inşallah. Ben 70 yılında haç nasip oldu bana. O zaman Türkiye'nin en genç acılarındandım. 70'te. Oo. O zaman zemzem kuyu halindeydi. Lastik kovalarla su çekilerek Hı. ama süt tadı, böyle özel bir tadı vardı o zaman. Daha güzeldi. E şimdi tabii çok değişti. Efendim Su katılıyor falan diyorlar ama. Doğru diyorlar bilmiyorum. ama doğrudur ama zemzem mayalar o şeyi. Yine biz zemzem niyetiyle <gülüyor> Çünkü çok milyonlar geliyor e, tabii, yani. Tabii, Kime tabii. yetirecek? Doğru doğru. Belki de onun için düşünüyorlardır evet, bilmiyorum ama. E, şimdi, ama sizin zamanınızda tabi tabii sayıca az. E, Azdı. E, tam orijinalinden yani. E, öyle ha, öyle tam orijinaldi. Böyle süt gibi özel bir tadı var o şeyin öyleydi. Şimdi tabii biraz karışsa da yine biz hani mayalama diyoruz ya. Yine o Zemzem niyetiyle. Niye? Zemzem ne niyetle içilirse gıda niyetiyle yeseniz, içersiniz tok tutar. Şifa niyetiyle içerseniz de hastalığa şifa. şeydir, şifa özel bir sudur. Özel ne? bir sudur. Efendim şimdi tabii o hatıralar çok nasip oldu biz umre vesaire. Bu iftarlardan ilginç bir şey hatırıma geldi şimdi Buyurun hocam. Medine-i Münevvere'de bir Ramazan'da oradaydık. Güzel geçiyordu Ramazanlar. Ya nasip olmadı Ramazan'da ha, bana o, da. olsun, çok güzel oluyor. Şimdi bir gün akşam işte iftara yakın mescide giriyorum. Tabii ben bilmiyordum o şeyi. O çocuklar biri o yakamı tutuyor. O Allah Allah dedim. Yanlış mı yapıyorum ben? Ne var acaba? Meğer böyle sofralar kurulmuş mescidin içine. Herkes bizim sofraya gelsin diye Aa. girenlere asılıyor. Hakikaten enteresandır. Bak Mescid-i Nebi'de özellikle Medine'de yerler parsellenmiştir. Yani herkesin iftar verici bir yer vardır. Kimisi bir kişi iki kişi ortak. O hazırlarlar işte hurmadır işte bir takım şeyler e, hurma katık, böyle. katık vesaire dukka dedikleri bir de muz falan. İftar ediliyor. Ondan sonra namaz kılınıyor. Ondan sonra yemeğe geçiliyor. Teravih'e geliniyor. Uzun tabii. Bir de gece şey var. Terküt var filan. Orada da farklı oluyor Ramazan. Bir defa hiç olmazsa Ramazan geçirmekte fayda var şey. Hocam Genel Ramazanda teravihler hem Mekke'de hem Medine'de Hatim Hatimle kılıyordu. Evet, evet. uzun. Ama oluyor. insan doyamıyor değil mi hocam? Elbette. Oranın tabii bir Hatıra ya Resulullah'ın ashabın yaşadığı yerler değil mi? Resulullah'ın mescidi, kabrinin olduğu yer. E dünyanın en şeyi mübarek yerleri değil mi? Mekke, Kabe efendim. Ve yani şöyle hani Kur'an-ı Kerim'de de siz daha iyi bilirsiniz hocam beytin lil evet hani, Kabe'yi Allah kendisine izafe etmiş. İlk Beytullah. Diyor. Şimdi Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'le ve ahdna ila İbrahim ve İsmail, an tahira bethiye li taifin ve yani biz İbrahim ve İsmail'e evimi tavaf edenlere efendim hac edenlere temiz tutun diye. Hı. Ev mecazi anlamda. Değil mi? Allah Yoksa Allah ne mekana sar ne tabii, zamana. Tabii, tabii. Ama bir yere sarar hocam. Nereye? Gönle. Hı. Tabii tabii evet. Gönlünüz güzel olsa, Gönlünüz Allah olsun Allah razı olsun. Hocam yani. gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz Hüseyin İnsanla. abi. Gerçi Hüseyin abi bu bu akşam biraz Aralara girdi ama olsun, e, bizim daha çok kalırız. Dinler geliyor Yani ben kendi açımdan özür diliyorum kısa olmadı şey Estağfurullah. Yapmadın Estağfurullah. Yapmadın. Allah razı olsun çok çok, çok evet. teşekkür Allah ediyorum. Allah çok çok çok teşekkür Allah ediyorum. Allah İyi hocam. ki geldiniz. Öyle mi? Bitti mi? <gülüyor> Peki. Her bir hocam sizin muhabbetinize doyup olmaz. süre uzun olsa da böyle doya doya dinlesek siz hocam. Evet. Cenab-ı Hak nice kadir gecelerine ulaştırsın, sağlık, afiyetle amin. inşallah. Hayat Allah razı olsun. Peki hocam Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel Aa, iki eseri evet. var. Size zaten vardır hayır, ama hayır, belki siz de başka birisini hediye edersiniz Tabii, diye size takdim etmek hayır, istedim. Hayır. Kitap. Bir İslam ilmi hali Kur'an Kerim Çok, Şeyler, hayır, çok hayır, teşekkür hayır. ediyorum. Çok İyi günlerde okuyun Siz, inşallah. teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Bir kitap tabii ya Değerl kel kitap değil mi? <gülüyor> Allah Kitab razı olsun. Aynen. Evet. Hayır, hayır. evet. Bu akşamda Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Kadir geceniz tekrar mübarek olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınız olmayı hedefliyoruz. Allah'a emanet olun.